الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شح لي صدري ويسر لي أمري وخر العقدة من لساني يخفه قولي رب زتني علما وفهما وإلحقني بالصالحين بسم الله لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم تعلم المؤمنين Ramazan ayını nasıl yaşamalıyız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayını nasıl yaşamıştır? Sahabe radıyallahu anhum Ramazan ayını nasıl yaşamışlardır? Ve Yüce Rabbimiz bizden özellikle bu ayda hangi ibadetleri yapmamızı istiyor? ve bu aya ait olan hasletler, özellikler ibadet ve taattaki sevap farklılıkları nasıldır? İnşallah bu sorularımıza cevap bulmaya çalışacağız. Değerli müminler oruç yani sıyam yani savun İslam'ın beş şartından biridir. Bu ilkeyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklıyor. Buniyel İslamu ala khams. İslam beş temel üzere bina edilmiştir. Şehadetu en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek, şehadet etmek bir ve an Muhammeden Resulullah Muhammed de onun Muhammed'in de onun elçisi olduğunu kabul etmek ve buna şehadet etmek ve ikame's salah namazı kılmak ve ita'iz zekat zekatı vermek ve hac gitmek bu savm Ramazan Ramazan orucunu tutmak işte bu hadis-i şerifte İslam'ın üzerine bina edilmiş olduğu beş temeli açıklarken sonuncu olarak Ramazan orucunu zikretmektedir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ay öyle bir aydır ki, bu ayda İslam dini gönderilmiştir. İslam Risaleti gönderilmiştir. İslam Risaletinin müjdeleyicisi olan, beyanı olan, Kur'an-ı Kerim bu ayda gönderilmeye başlanmıştır. <gülüyor> Şehr-ü Ramazan el-lezi unzire Kur'an Ramazan ayı ki, ayı ki o ayda Kur'an indirilmiştir. Hudellin <gülüyor> insanlara hidayet olarak, hidayet rehberi olarak ve beyinat minel huda hidayeti açıklayan deliller olarak وَالْفُرْقَانُ Furkan, ı batıldan ayıran ilkeleri ifade eden Kur'an-ı Kerim olarak bu e, insanlara hidayet rehberi gelmiştir. Ve bu rehber Ramazan ayı içerisinde gelmiştir. leh Mahfuz'dan dünya semasına bu ayda indirilmiş. Daha sonra peyderpeyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril-i Emin ile indirilmiştir ayet ayet sure sure Değerli Müminler bu ayda yapmış olduğumuz ibadetlerin ecirleri kat kat verilir İnsanların yapmış oldukları bu ibadetlerden dolayı Allah katındaki menzilleri, mevkileri, dereceleri artar Bu konuda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men taqarrabe fihi bihaslatin min kana Bu ay öyle bir aydır ki bu ayda en ufak bir hayırı işleyen insan diğer aylarda bir farizayı, bir farzı yerine getirmiş kadar sebep alır. وَمَنْ أَدَّى fihi ف۪يه۪ كَانَكَ مَنْ أَدَّى سَبَع۪ينَ فَر۪يلَةٍ ف۪يمَا سِوَاه۪ Bu ayda bir vacibi, bir emri, bir farizeyi yerine getiren insan diğer aylarda yetmiş emri, yetmiş farzı yerine getirmiş kadar ecir alır. Yani yapılmış olan bir hayra yetmiş hayır mükafatı verilir. Diğer hadis-i şeriflerde de bu e, katlamaların 700 katına kadar ve daha fazlasına kadar gittiği haber verilmektedir değerli müminler. Değerli müminler, Ramazan ayı her yani iki Ramazan arasında vaki olmuş olan günahlara kefarettir. Ramazan ayında tutulan oruçlar, Ramazan ayında yapılan ibadetler, taatlar, tövbe istiğfarlar ve zikirler, bunların hepsi birden. iki Ramazan arasında meydana gelen günahlara kefaret olur. Yani insanın bir yıllık günahının bağışlanmasına vesile olur Ramazan orucu. Ramazan ayında yapılan diğer tövbe istiğfar ve zikirler değerli mü'mirler. Bu konuyla ilgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. As-salavatul khams 5 vakit namaz ve cum'a ile cum'a yani 5 vakit namaz her iki vakit arasında meydana gelen günahlara kefaret olur. Öğle namazı kılarsın, sabah namazından öğle namazına kadar ki müddet içerisinde yapmış olduğun günahlara öğle namazı kefaret olur. İkindiyi kılarsın, öğle ile ikindi arasında yapmış olduğun günahlara kefaret olur. Akşamı kılarsın, hakeza, ikindi ile akşam arasında yapılan günahlara kefaret olur. Yasayı kılarsın, hakeza akşam ile yatsı arasındaki günahlara kefaret olur. Yatsıyı kılarsın, sabahı kılarsın, ile sabah arasında geçen, elimizden, dilimizden sadır olan hatalara, günahlara kefaret olur. Tabii ki insan hakkı hariç, çok büyük günahlar, helak edici günahlar hariç değerli mümürler. Yine Orucun günahlara kefaret olan bir ibadet olduğunu sizlere hatırlat, hatırlatmakta fayda var. Peygamberimiz bu konuyla ilgili hadisler e, irat etmiştir. İşte bunlardan bir tanesi de fitnetul raculi fi ehlihi ve malihi ve carihi ve as assalatu ve assomu İnsanın hata ettiği şeyler genelde ailesi konusunda olur, malı konusunda olur, komşusu hakkında insan hataya düşebilir, günah işleyebilir. İşte bu ufak günahları namaz örter, namaz buna kefaret olur. Evet, yine Vessalmû Oruç buna kefaret olur. Ve sadakatu sadaka buna kefaret olur. Değerli kardeşlerim, Oruç öyle bir ibadettir ki, Kişi ile cehennem arasında bir engeldir, bir kalkandır, bir perdedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Es-savmu cünne, yestecinnu biha abd Oruç bir kalkandır, bir zırhtır. Kul bu zırhı oruç tutmak suretiyle giyinir. Ve bundan bu zırhı giyinerek cehennem ateşinden korunur. Cehenneme karşı bir zırha bürünmüş olur. Demek ki tutmuş olduğumuz bu oruçlar, oruçların Cehennem ile aramızda bir perde olacağı hakikatini hiç unutmamamız lazım. Bu niyetlerle, bu umutlarla orucumuzu en güzel şekilde tutmamız, kabul edilecek bir orucu Rabbimize götürmemiz lazım değerli kardeşlerim. خَلُوفُ فَمِسْصَائِمِ اَطْرِيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَيْحِ الْمِسْكِ Oruçlunun aç kalmasından dolayı ağzından çıkan koku, açlık kokusu Allah indinde misk kokusundan daha evladır, daha güzeldir. Çünkü bu ibadetin eseridir ve değerlidir. Bu ayda oruçlulara melekler tövbe istiğfar ederler. Günahlarının bağışlanması için Rablerine yalvarırlar. Hepsi oruç sayesindedir. Yine değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz cennetini her gün bir başka şekilde süslemektedir. Ve özellikle Ramazan ayında cennetini süsler ve şöyle der... Yuşku ibadî. Ö yüşku ibadî. İbadîs salihûn en yülqû en yülqav Neredeyse neredeyse kulların üzerinden bütün zorluklar kaldırılıp atılır. Neredeyse kullarının üzerinden bütün zorluklar, imtihanın zorlukları kulluğun bir takım zorlukları kaldırılır. Ve aza imtihan için çekecek oldukları bir takım eziyetler onlardan muaf tutulur. O eziyetler onlardan kaldırılır. Summe yasiru ileyk cennete bakarak der ki kullarım neredeyse az kalsın onların üzerinden zorlukları kaldıracağım. Ezayı cefayı kaldıracağım İşte onlar neredeyse sana girecekler Neredeyse onlar sana gelecekler der Cennetine söyler bunu İşte değerli müminler Bunların hepsi itaat, ibadet, kulluk sayesinde olmaktadır Bunların hepsi Ramazan ayında tutulan oruçlar sayesinde olmaktadır Allah'a itaat sayesinde olmaktadır Yine değerli kardeşlerim, Ramazan ayı oruç ayıdır dedik. Orucu tutmak da sabır işidir. Orucu gerçekten Allah'ın kabul edeceği bir ibadet olarak tutabilmek, onun razı olacağı şekilde orucu tutabilmek sabır işidir. Sabredemeyenler ne oruç tutabilirler ne de tuttukları orucu hakkıyla eda edebilirler ve o oruçlarını günahlardan, hatalardan koruyabilirler. İnne ma yufas sabirun ejrohun bi hisab. Muhakkak ki Allah sabredenlere mükafatlarını eksiksiz verecektir. Değerli müminler, bu ayda Kadir Gecesi vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesinin Ramazan ayının son 10 gününün teklif gecelerinde aranması gerektiğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmektedir. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesine rastlayabilmek için Kadir gecesinde ibadet, taat, zikir, tövbe, istiğfar içerisinde olabilmek için her Ramazan ayının son son 10 günü itikafa girerdi. İtikaf nedir? Bilmeyenlerimiz olabilir. İtikaf bir müminin camiye kendini hapsederek bütün vaktini ibadete, taata, zikre, tefekküre, Kur'an okumaya, namaz kılmaya adamasıdır. Gece gündüz ancak zaruri işler olursa dışarı çıkıp tekrar camiye gelmesi onun itikafına bir zarar vermeyecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Ramazanlarda son 10 günde itikafını yapmış ve bize veda edeceği sene Ramazan ayının son 20 günü itikafa girmiştir. Maalesef bu büyük sünneti bizler unuttuk değerli müminler. Bu kelimenin ne manaya geldiğini dahi birçok insan, hatta bu alanda e, az çok ilim okumuş insanlar bile bilmemektedirler. Biz daha kelimenin manasını bilmekten uzağız. Nasıl mananın hakikatine ulaşabilelim? Nasıl itikafa girebilelim? Azmimiz, sabrımız azalmış Gayretimiz azalmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu halde gelmiş geçmiş günahları bağışlandığı halde Ramazan ayının son on günü itikafa girerdi bizler bunu yapmıyoruz maalesef koskoca bir şehirde itikafa giren iki üç kişi çıkmıyor hatta İtikafa girebilmek için birçok izinler almak gerekiyor. Resmi makamlardan ibadet yapacaksınız, izinler alacaksınız. Ve birçok camide buna izin verilmiyor. Yani kardeşim sen gece kalman gerekiyor, cami insana emanet edemeyiz, O yüzden kusura kalma, hadi sen evine git, evine git deniyor. Bunlar yanlıştır. Bir mümin camisinde, mahallesindeki camide itikafa girmek istiyorsa... Bu Sünneti seniyeyi yerine getirebilmesi için en iyi şekilde yerine getirebilmesi için gerekli kolaylık resmi makamlarca da tanınmalıdır. Tabii ki bu suistimal yapılmayacak, suistimal edilmeyecek. Ancak camilerimizde özelik mahfiller var, odalar var vs. Itikafa girilmesi için münasip bölümler var. Bu bölümlerde hiç kimseye rahatsızlık vermeden itikafa girilebilir. Ancak maalesef bunlar yapılmıyor. Bu sünnet unutulmaya yüz tutmuştur değerli kardeşlerim. Yine sahabe öyle bir teravih namazı kılıyordu ki tabi konu uzun ama vakit daraldığı için bunları söylemek durumundayım. Öyle bir teravih namazı kılıyordu ki bugün Hocamız diyelim ki az uzatsa hoca efendi uzattığın falan diyoruz. Bakın peygamberimiz peygamberimizin sahabesi nasıl namaz kılıyor. Ben size bir hadis şerifle bunu aktarmak istiyorum. Hadisin metni metni de birlikte sizlere aktarmak istiyorum. Sahip denen bir sahabe var. Sahip denen bu sahabenin rivayet etmiş olduğu Hadise göre, habere göre. Değerli müminler, diyor ki, Sa'ib bin Zeyd, كَانَ الْقَارِعُ يَقْرَعُوا بِالْمَئِينَ Bilme'in. imam diyor, imam. Bize teravih namazını kıldıran imam. Teravih namazında yüzlerce ayet okurdu diyor. Yani, yani bazı sureler vardır. Ayet adedi 100. 100'e yakın. 90, 100, 110, 120 neyse. Baktığınız zaman mesela diyelim ki 20 sayfayı 5 sayfa. 25 sayfa. 25 sayfa okurdu diyor. Yüzlerce ayet okurdu diyor. Yani bir mئات ayet. Yüzlerce ayet okurdu diyor namazda. Hatta kunna na'temidu alal asiy Öyle olurdu ki bizim gücümüz, takatimiz biterdi. Asası olan namazda asaya dayanırdı diyor. Yorgunlukta. Namazda asaya dayanırdı. Asaya, destek alırdı asada. Min tu'l-qiyam Kıyamın uzunluğundan dolayı diyor. Ve mâ kânû yansarifûne illâ andel fecr. Yani bu çok bize ağır geliyor. ama diyor ki o kadar uzun namaz kılıyorlardı ki fecire kadar devam ediyordu yatsıdan fecire kadar yatsıdan fecire kadar devam ediyordu diyor ancak fecir vaktinde yani imsaktan yarım saat önce eve gidip de sahur yapacak kadar bir vakit kalıncaya kadar eve gidip sahur yapınca yapmaya vakit kalıncaya kadar camide kalırlar ve o şekilde uzun bir terabih namazı kılarlardı. Yani böyle bir sahabe var önümüzde örnek olarak. Bugün bizim namazımız nasıl? Biz demiyoruz ki sahabe gibi kılalım. Yasıdan ta fecre kadar devam etsin. Yüzlerce ayet okusun Hoca Efendi. Kari. Bunu da demiyoruz. Ancak lütfen lütfen. Hoca Efendi diyelim ki biraz kıraatını düzgün yaptığında hocaya çok uzattın hocaya şuda okunur mu yani şimdi demeyelim bunlar yani bunları demek iyi bir şey değil müslümanlık sahabenin bu vaziyetini bu özelliklerini örnek almaktır e bunlar nerede biz nerede şimdi aramıza bir kıyaslama yapalım yani değerli müminler Başka ülkelerde de teravih namazı kılınıyor. Açın televizyonu bakın. Kabe'de teravih namazı kılınıyor. Mescid-i Nebevi'de teravih namazı kılınıyor. Kaç saat sürüyor bir bakın lütfen. Lütfen bir bakın. 1,5 bir saat, 1 saat 45 dakika namaz sürüyor. Ramazan'ın son 10 günü de bir de kıyam namazı kılıyorlar. 2 saatte o sürüyor. 1,5 saat yasından sonra teravih, 2 saatte... Kıyam namazı gece saat bir buçuk başlıyorlar. Kaç? E, bu da ne yapar? Aşağı yukarı üç buçuk saat namaz kılıyorlar. Ha, biz bu kadar kılalım demiyorum da ha, lütfen hocalarımızı eleştirmeyelim yani. Az bir uzattı diye ya etmeyelim lütfen ya. Yani. Allah rızası için yapalım. Allah rızası için biz de sahabeyi örnek alalım. Biraz kendinizi e, bu zorluklara alıştıralım değerli müminler sızlanmadan. Eee bunları tabii anlatacak o kadar şey var. Özellikle önemi gördüğüm için atlama yaptım ve bu bölümü de siz saygıdeğer cemaatime e, aktarmak istedim. Oluyor ki bazen sizin faydanız için burada sizlere ayetler hadisler aktarıyoruz. Bundan da bir ücret beklemiyoruz doğrusu. Ücretimizi Allah'tan bekliyoruz. Ancak oluyor ki aramızdan Hoca Efendi neden uzattı? Neden ezandan sonra iki dakika uzattı? Hoca Efendi'ye söyle bir daha böyle yapmasın gibi mesajlar alıyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Bunlar bizim azmimizi kırıyor. Sizler <gülüyor> e, talep ediyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam bir şey anlat hocasın madem anlat, bu ilmin zekatını ver. Şurada bize bir faydalı bir şey söyle diyorsunuz. Biz de bunu kabul ederek acizane bu kürsüye çıkıyoruz. Ee, ama ardından gelen bir takım eleştiriler de doğrusu azmimizi kırıyor. Moralimizi e, biraz bizden e, azaltıyor doğrusu. O yüzden buraya çıkan hoca muhakkak ki burada hocalık taslamak için çıkmıyor. Bir şeyler böyle efendim kürsüye çıkayım şöyle şöyle yapayım demiyor. Böyle bir şey yok. Sadece imanımızı artıralım. Sadece Kur'an'ı öğrenelim. Peygamberimizin sünnetini öğrenelim. Ne yapmamız gerektiğini öğrenelim. Örnek İslami şahsiyetlerin nasıl olduğunu bilelim. Müslümanlığımızı sahabenin Müslümanlığıyla kıyaslayalım. Peygamberimizin örnek, Müslümanlığıyla kendi Müslümanlığımız arasındaki farkları görelim ve bu piyasetamayı yapmak suretiyle daha iyiye, daha güzele, daha doğruya daha e, iyi bir İslami hayata, dini hayata kavuşalım diye burada sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Doğrusu ilim nurdur. Bakın birden kapattım ha. geldiği için hemen kapatıyorum. İlim nurdur. E, bu nuru Almak hepimizin görevidir. Bu nurdan kendimizi mahrum etmeyelim. Allah'tan alim hakkıyla ancak alimler korkar diyor Yüce Rabbimiz. Bilmedikçe, öğrenmedikçe kalbimizdeki huşu, takva yeterli derecede olmaz. Tabi sadece bilmek de yeterli değil. Hem bilmek, hem tefekkür etmek, hem bildiğimizin ne manaya geldiğini tefekkür etmek zorundayız ve bu şekilde Rabbimize yalvararak imani bir şuura ulaşmak zorundayız. Yüce Rabbimiz ibadetlerimizi kabul eylesin, oruçlarımızı kabul eylesin, bizleri bu Ramazan ayında bağışladığı, merhametine erdirdiği kullarından eylesin, cehennemden azat ettiği kullarından eylesin, bizlerin bir takım hataları varsa bu hatalarımız da Ramazan ayında inşallah bizlerden uzaklaştırsın ve ahurda bana